Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne sadece 10 gün kaldı. İsrail işgalindeki Filistin topraklarının nasıl tanımlanacağına dair anlaşmazlık, Akdeniz'deki su varlığının idaresiyle ilgili uluslararası anlaşmanın rafa kaldırılmasına neden oldu. İspanyol'un Barcelona kentinde düzenlenen Akdeniz Birliği konferansındaki delegelere göre, anlaşmanın %99'u üzerinde görüş birliğine varılmıştı. Ama Filistin toprakları ile ilgili tanımda anlaşmazlık çıkınca, Görüşmeler çöktü. İsrail, işgal toprakları, Araplar da işgal altındaki topraklar ifadelerine karşı çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre Akdeniz bölgesinde 2025 yılına kadar 300 milyon kişi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. Barcelona'da bölgede yaşayan herkesin suya erişimini sağlamak için harekete geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Suyun az olduğu her yerde su hem barış elçisi hem de ...savaş habercisi olabiliyor. Seçim sizin. Greenpeace... ...4 saniyede bir... ...10 futbol sahası kadar bir alanın... ...derin balık avcılığında kullanılan... ...trol gemileri tarafından... ...yok edildiğini açıkladı. Derin suların dünyanın en büyük keşfedilmemiş... ...kısımlarından biri olduğuna... ...ve 100 milyon canlı türüne ev sahipliği... ...yaptığı tahmin ediliyor. Esas problem bu çeşitliğin daha keşfedilip... ...incelenmeden yok edilmesi. Derinlerde yerleştirilen ağlar balıkları yakalarken yolun üstündeki yaşlı mercanları ve süngerleri de koparıyor. Oluşması binlerce yıl alan su altı yaşamını yok ediyor. 2009 yılında aktivistler derin deniz ekosistemini korumak amacıyla İsveç kategatında ağırlığı yarım ila 3 ton arasında değişen 140 adet granit taşını denizin dibine yerleştirmişti. Hedef trol gemilerinin derinlerde gezen ağlarını engellemekti. Yakın zamanlarda bazı küresel topluluklarda bir adım daha ilerlediler. Örneğin Yeni Zelanda'da Çok büyük bir alan derin balık avcılığına kapalı. Yeni Zelanda sularının %90'ı şimdiye kadar hiç derin balık avcılığına açılmamış. Hiç balık avına izin verilmemiş 1.2 milyon kilometre kare alanın korunması, biyoçeşitliğin ve ekosisteminde korunduğundan emin olunması demek. Yok etmeye devam etmezsek, derin su altı yaşamı küresel yönetilebilirse, iklim değişikliği ve gelecekteki önemli ilaç ve biyokaynakların e, korunması ve kullanılması konusunda önemli bir rol oynayacaktır. Şayet denizlerimizin, okyanusların %40'ını koruma altına alabilirsek, o zaman hem iklim değişikliğiyle hem de denizlerin yok edilmesiyle mücadele etme şansımız olur. Dün sizlere yasalar ve kamuoyunun tepkisini hiçe sayarak Türkiye'nin dört bir yanında yapılmak istenen hidroelektrik santrallerin mahkemeler tarafından birer birer durdurulmaya başlandığı haberini vermiştik. HES haberleri üzerine Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin yapımı planlanan hidroelektrik santrallerinin tamamlanması durumunda yılda 8 milyar dolar kazanacağını belirterek HES'leri savundu. Türkiye'de HES'lerin kurulması bir zaruret olarak nitelendiren Eroğlu, Türkiye'nin su fakiri olmamasına karşın sınırlı kaynakları olduğuna dikkat çekti. Ve HES'ler dünyada en masum, en ucuz, en çevreci, en iyi elektrik sistemidir dedi. Veysel Bey'i Enerji Bakanımı, Maliye Bakanımı, Sulama Bakanımı yoksa Çevre Bakanımı bir an önce karar vermesi gerekiyor. Çünkü Karadeniz'in ve Doğanın bekleyecek vakti kalmadı. Onlar Hester'in verdikleri zararlar konusunda son derece eminler. Mahkemeler de bu kararları ve bunu desteklemeyi sürdürüyor. İklim ve coğrafi özelliklerinin sunduğu koşulları külfet değil büyük bir nimet olarak gören İskoçya rüzgar, dalga ve akıntılardan yararlanarak yenilenebilir enerji üretiminde büyük yatırım yapıyor. Ülke 2050 yılına kadar Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının %10'unu tek başına karşılamayı hedefliyor. Enerji ve Ekonomi ve Turizm Bakanı Jim Mather, geçmiş yıllarda kömür ve hidrolik enerjinin yanı sıra Kuzey Denizi'nde elde ettiğimiz petrol ve doğal gazdan fazlasıyla yararlandık. Şimdilerde ise yenilenebilir enerjilere yöneldik ve bu sayede büyük oranda kar elde ediyoruz, dedi. Türkiye'nin de İskoçya gibi güvenilir bir enerji tedarikçisi olma yolunda hızla ilerlemesini diliyor. Rüzgara, güneşe, jeotermale gerekli yatırımın yapılmasını arzu ediyoruz. Doğal gaz boru hattına koridor olmanın gelecek için hedef tahtı, tahtası olmaktan öte bir faydası yok ne yazık ki. Washington eyaleti Obama yönetimine Yuka Dağı, nükleer atık depolama sahasının iptaliyle ilgili planları durdurması için dava açtı. Hükümetin Yuka Dağı lisans başvurusunu çekme kararı Washington'ın Hanford'daki atıkları temizleme planlarını suya düşürdü. Hanford Nükleer Silah Yapım Merkezi'nin altındaki tanklarda 53 milyon galon nükleer atık yatıyor ve bunun üçte birinin sızıntı yaptığı bilinmekte. Yıllık 150 tona ulaşan atık yıllardır Nevada eyaletindeki Yuka Dağı'nda stoklanıyordu. Öte yandan stok kapasitesi birkaç yıl sonra dolacağından Yuka nükleer çöplüğünün büyütülmesi planlanıyordu. Planlar ve davalar ve kavgalar süre dursun. Yuka dağı altında 55 bin ton atık halen 500 ila 1000 santigrat derecelik bir yeraltı cehenneminde yanıyor, yanmaya devam ediyor. Nükleer atık ve radyasyonla sonsuza kadar boğuşmak istemiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin. Nükleere hayır diyen radyoaktivistlere katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 10 gün.